Birinci Ahmet Han genç yaşta vefat ettikten sonra kızı Gever Hatun rüyasında babasını cennette çok ihtişamlı bir mekanda görmüş. Merakla sormuş, baba hangi amelinle bu güzel mertebeye vasıl oldun? Sultan Ahmet kızım, bu camiyi yaptırırken sırtımda taş taşıdım. Bu makamı elde etmemin sebebi budur demiş. Sultan Ahmet Camii'nin inşası sırasında Mısır'da Sultan Kayıt Bay Türbesi'nde bulunan Hazreti Peygamber'in Nakş-ı Kadem denilen mübarek ayak izlerini Eyüp Sultan Türbesi'ne getirtmiştir. Camiinin inşaatı tamamlanınca da bunu camiye koydurmuştur. Ancak sultan bu nakil işleminin yapıldığı gece şöyle bir rüya görür. Bütün sultanların toplandığı yüce bir meclis kurulmuştu. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da kadılık makamına oturmaktaydı. Bir nevi mahkeme kurulmuştu. Sultan kayıt bay türbesini ziyarete vesile olan bu kademi saadetin alınıp İstanbul'a getirilmesinden dolayı Sultan Ahmet'ten davacı olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kadı sıfatı ile kadem şerifin derhal geri gönderilmesine hükmetti. Sultan dehşet ve korku ile uyandı. Rüyasının içlerinde Hüdayi hazretlerinin de bulunduğu ulema meşayika tabir ettirdi. Yapılan tabire göre demildi ki Sultan Rüya gayet açıktır Yorma bile gerek yoktur Emanet Derhal geri gönderilmelidir Peygamber aşığı Sultan Ahmet Han Verilen karara Boyun büktü Ve emaneti titizlikle Ve mahzun bir şekilde Yerine iade etti Ancak Yüreği aşkı peygamberi ile dirhun olmuş bulunan birinci Ahmet Han, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mermer üzerindeki mübarek ayak izlerinin maketini yaptırdı. Kavunun üzerine asarak tedaisinden feyiz almaya çalıştı. Yanık gönlünden dökülen şu mısralar onun bu aşk halini aksettirmektedir. Noğlatajum gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah Resulün gülü gülzar nübüvvet o kadem sahibidir Ahmeda durma yüzün sür kademine oğl gülün. Rivayet olunur ki Sultan Ahmet camii tamamlanınca açılış merasimine başkanlık etmesi için. Aziz Mahmut, Hudayi Hazretleri davet edildi o gün. Deniz çok fırtınalı ve dalgalı idi. Bu sebeple kayıkçılar denize açılmaya cesaret edemiyorlardı. Mahmut Hudayi Hazretleri Üsküdar iskelesine indi. 5-6 ile birlikte kendi kayığına binerek dalgalar arasında saray burnuna doğru yol aldı. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kayın ön arka ve yanlarından deniz adeta. Dalgalar açılmış gibi çıkamayan o yerden Mahmut Hudayir Hazretleri kayığı ile selametle karşıya geçti. Sultanahmet Camii muhteşem bir merasimle ibadete açıldı. Cuma hutbesi teberrüken, bu büyük veliye atıp duruldu. Hala Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu deniz yoluna Hüdayi yolu denir. Kayıkçılar şiddetli fırtınalarda bu yolu takip ederler. Bu durum Hüdayi hazretlerinin günümüze kadar uzanan bir kerametidir. Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin... Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duası ne kadar da manalı ve de güzeldir. Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Bütün ulema ve evliya bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerini ...haber verdiklerini bildirdiler...